ve alaikbete lil muttekin bı salatu ve selamü ala səydına ve nəbînə ve şefiğnə muhammed El-Şükrü alen ni'me emanun li zevaliha Rasulullah fîmâ qâl ve Habibullah il-Melik il-Aziz il-Müte'al Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar nimetlere şükreleyen, eyleyen ayatını fikreleyen, eyleyen Mevlasını zikreleyen. Dil şehrine sultan olur diyor İslam şairi. Bu manadan hareketle Rabbimizin sonsuz nimetlerine şükreden bir kul olmanın niyazı içerisinde iki derstir ki geçen dersimizde sabur mevzuuna da biraz yönelmiş olduk. Bugün Yine Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretlerinin nimetlerine şükür manası üzerinde duracağız. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinin rızası bizim için gayedir biliyorsunuz. Hayatımızın gayesi, yaratanımızın rızasını tahsil ederek ağlayarak geldiğimiz dünyadan gülerek ebedi hayata intikal. Şair ne diyordu? "Veldet ke Adem ke yabna Adam bakiyen, ve nasu hâle ke yâzha kona ala amelin tekunu ıda baku, fi yâmim mawtika vâhikem mescurra. Ey Adam olu, dünyaya gelirken ağlayarak geldin. Etrafındakiler. Oğlumuz oldu diye Konya'mızın tabiriyle bayrakları patlattılar, sevindiler, defler dövdüler yerine göre şenlik ettiler. Etraf böyle sevinirken sen ağlıyordun. Ne hikmetse dünyaya gelen her çocuk kolaylığa geniş dünyaya geldiği halde hep doğan çocuk ağlıyor. Şair buna işaret ediyor. Annen seni doğurdu sen ağlıyordun etrafındakiler Gülüyor seviniyorlardı Dikkatinizi çekiyorum <gülüyor> Öyle amele mübaşeret eyle Öyle güzel işler yap Öyle yüksek huylarla ömür geçir ki Sen ölürken artık gülesin etrafındakiler ağlasın diyor İslam'da hayatın gerçek manası rüştünden itibaren aklı başına geldiğinden itibaren düşünür yaşa eriştiği andan itibaren insan gerçek manada insan olmak için ölümünü her an hatırlayacak o güne gülerek varmanın sahibi ve gayreti içerisinde olacak muhterem müslümanlar Ölüp giderken kalben ve ruhen gayet rahat. Allah'ına itaat etmiş. Peygamberine karşı fevkalade vefalı davranmış. Sünnetinden ayrılmamış. Sahabenin yolunu takip etmiş. Şartlar ne olursa olsun ben muhakkak kulluk vazifemi eda etmeliyim. Nimetlere şükretmeliyim. Rabbimi zikretmeliyim, hayatında tefekkür fikretmeliyim diye güzel bir ömür geçirmiş. Hazreti Azra Aleyhisselam'ın gelişinde artık zerre kadar telaşı yok. Gülerek karşılıyor. Aşk eri Mevlana öyle diyor. Bahtiyar kul o kimse ki ölümü gülerek karşılaya diyor. Hazreti Pir'in son anları başına gelenler, hatırını soranlar. Efendim. Rabbim ömrünüzü uzun kılsın. Sizi, müritleriniz, ihvanınız, müminlere bağışlasın diyorlar. Aşk eri böyle cevap veriyor. Ömür boyu yüce mabut yüce mahbub, yüce maşuk için yanıp yakılan bu ihtiyar aşıka artık ömür istemeyin. Bırakın beri bir an evvel sevdiğime, yüce Rabbime kavuşayım diyor. Ölümsüz kul olabilmek muhterem Sımar. Onun için Mevlana'mızın ölüm haftasına ne diyorlar? Şebi Aruz. Ölüm gecesi, düğün gecesi. O bir hafta düğün haftası. Niye? Koca aşıkın, alemlerin yüce Rabbi olan maşuku hakikisine kavuşması. Evet, şairin sözünü tekrarlıyorum. Ağlayarak geldiğimiz dünyadan, gülerek ebediyata intikal, saadetin müjdesidir muhterem Müslümanlar. Fahri Kainat son sözleriyle böyle diyordu. Allahum aufirli varhamni ve elhidni bir rafiq ala. Ya Rabbi masum insan, günahsız insan, hatasız insan. Evet peygamberlerde zelle ve sehi. sırf kul ve beşer olduklarını Etrafına göstermek ve kendilerine hatırlatmak için yüce kudret onlara da bir zelle bir sehiv vermiştir. Kusursuz kim diye sorulduğu zaman bir tek zatı akdes akla gelir. Allahu züllceler. Yaptığında, ettiğinde, işlediğinde, eylediğinde, takdir ettiğinde ve yarattığında kusursuz bir tek varlık. Allahü Zülcelal ve Kemal Hazretleri. Allahu Zülcelal'in yüce takdiri ve benzeri olmayan kudretinin karşısında kendi işlerini beğenerek Cenab-ı Hakk'ın dini ve Kitab-ı Kerimi ve Resulünün arkasından gitmeyi tenezzül meselesi kabul ediyorlar muhterem Müslümanlar. Ya hayret mi hayret. İlmin dini İrfanın dini, kemalin dini, adaletin dini, insanlığın dini, iffetin dini, namusun dini, vatan bayrak ve sancak sevgisinin dini, Allah ve Resulünün sevgisinin dini ve 1400 küsur senedir dünya hakimiyeti neşesinde varlığını, nurunu, feyzini, bereketini göstermiş muazzam İslam dini, koca Yah yahudi beyni kurt yemiş zavallı mahluk Türkiye'ye İslam'ın gelmesine mani olmak gerekir diyor. Yahut Türkiye'den İslam ayrılmış değil ki. Ha, hocam Müslümanlar daima idare edilen köle sıfatında yaşayanlar olacak. Mutlu azınlık onların tepesinde kişilemeye devam edecek. Seni Kudretine kurban olduğum Yüce Mevlam Akif bu dertle yaşamış Ve ölmüş takdirini Değiştir ya Rabbi diyoruz Akif bu dertle Yaşamış ve ölmüş Takdirini değiştir ya Rabbi Artık İslam Mücahitlerinin atının alına Zafer güneşi Saadet güneşinin doğduğunu Göster bu Necih millete Diyoruz muhterem emirler. Evet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 Mümkün olduğu kadar sabrın derinliklerine doğru ineceğiz ve sabrenderenlere Kur'an-ı Kerim'den müjdeler getireceğiz. Biz bugün şükür bahsini konuşup bundan sonra inşallahü teala mavzu değiştireceğiz. Muhterem Müslümanlar, imanın birinci yarısı sabır, ikinci yarısı ise şükür. Ve in te'uddu nimetallahi lehtuhsuha ayet cellesinde işaret edildiği gibi sonsuz ve nihayetsiz, rakamlar ve adede sığmayan nimetleriyle pervelde olduğumuz Rabbimize her nefeste ve adımda şükredeceğiz ki bu imanın yarasıdır. Namaz bir şükürdür muhterem Müslümanlar. Zekat bir şükürdür. Oruç bir şükürdür. Hac bir şükürdür. Ve hâkeza bütün nimetleri yerinde kullanmak Cenabı Halikü'zül Celal'in nimetlerine şükür manası taşır ki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 Şükürle nimetimizi. Bakınız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri açıkça işaret ediyor. alen alenni'me emanun li <Sessizlik> zevaliha nimet üzerine şükür zevalinden emin kılar. Kapı Camii'nin muhterem cemaatı müjdeliyorum. İçindeki nimetiniz daima artsın eksilmesin kıyamet sabahına kadar istiyor musunuz? şükürü ala nimete emanen lizavaliha geçen dersimizde ve iki derste hatta ayet-i celleyi okuduk. Cenab-ı Hak zatına kasem ederek buyuruyor ki la in şekartum le aziidannakum eğer siz şükrederseniz nimetimi artırırım buyuruyor. Muhterem Müslümanlar buna şöyle nas içerisinden misal verir gibi Hz. Musa'dan bir misal vereceğim bakınız. Nimetin artışında çok açık olarak misal Cenab-ı Halik-ı Zülcelal Musa Aleyhisselam'a Ya Musa falan mahallede Bir karı koca var Onların Otuz sene ömrü var On beş senesinde Zenginlik vereceğim Nimet vereceğim On beş senesinde onlara fakirlik vereceğim Kendilerine sor Gençliklerin ne mi istiyorlar bunu Yani evvel mi zenginlik istiyorlar Evvel mi fakirlik istiyorlar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 Hazreti Musa Aleyhisselam'a ya Musa, evveler zenginlik versin 15 sene. Sonra başımıza geleni diyor, aile reisi olan zat. Cenab-ı Hak Celle -Vale Hazretleri değişik sebepler halk edip bunların nimetini artırı veriyor. Zorluk var mı? Bu ma ki Allahü Vüze Aziz. Sallebetü'nü Hatub denen bidayet de sahabi, sonra helak olup giden adam da olduğu gibi Peygamber Efendimiz öyleyse zengin ol buyuruyorlar. Zengin oluyor ve servetinin içerisinde mahvolup gidiyor ve selam şükretmediği için muhterem Müslümanlar. Ben size, vele in kefartum inna şedidin içerisinde onu darzle da edeyim isterseniz tüyünüz ürpererek dinleyin ve 24 saatın 24 de Rabbim beni şükredel kıl diye yalvarınız mevlaya. Çünkü kürsilerde konuşan, mimberlerden seslenen bütün nasihatlerin temelini Allah'a şükür manası götürüyor muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hakk'a şükredenler meskuddurlar, küfredenlerse dünyası karanlık, ahireti, azab içerisinde olacaklar. 15 sene zenginlik ve servet, karı kocanın ve evlatlarının yüzü gülüyor. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak bizleri gördüğümüzden geri koymasın ecdadımızın duası servet vermiş makam vermiş mantıp vermiş bütün bunlara şükrederek yalvaralım ya Rabbi bizi bu alıştığımız nimetlerden mahrum etme diye barigahı mecdi uluhiyete her gün yeni dilekçeler sunalım ki mahrumiyet insanoğluna çok ağır geliyor muhterem mümürler gördüğü şeyden mahrum olmak biz ne büyük milletlik ya Rab. Hani gördüğü şeyden mahrum olmak deyince insana acı gelen şeylerden biri muhterem Müslümanlar. Hudutlarımız bir taraftan Viyana kapıları, bir taraftan Tuna boyları, Moskova surları, bir taraftan Tahran ortaları, bir taraftan Bağdat halaları, bir taraftan Yemen ve Sanalar, bir taraftan Tunus ve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 Küfür alemi ayakta. Konyalılar siz ne diyorsun, diyorsunuz Allah aşkına? Ha? Biz Osmanlı dedemizin yolundayız. Tarihi satvetimizi, tarihi şeref ve izzetimizi, tarihi mana ve ulviyetimizi mutlak manada tekrar kazanıp Rabbizül Zülcelal'imize karşı kulluk, izzet, satvet, iffet ve şahsiyetimizle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 15 seneden sonra karı koca bekliyorlar. Hani Cenab-ı Hak 15 seneden sonra fakirlik vereceğim demişti ya. 16. sene daha zenginler, 17. sene daha zenginler, 20. sene daha zenginler. Nimet artıyor. Evin ailenin reisi Hazreti Musa Aleyhisselam'a ya Musa, sen böyle demiştin, Rabbimiz böyle buyurmuştu demiştin, bizim nimetimiz artıyor. Cenab-ı Hak Cellevali Hazretleri Vah ile buyuruyor ki.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 Şiddet ve dehşetin içerisinde ürpermemek, sıratın üzerinden aşağıya dökülmemek istiyor muyuz? Müslümanlar. Vallahi kolaylık var. Zorluğu çıkaran biziz. Bakın yemin ediyorum size. Vallahi kolaylık var. Alemlerin yüce Rabbi, Müminin Bilmü'minine Rahim. Müminlere karşı, inananlara karşı, şükredenlere karşı, şiddetli şefkat sahibi, hudutsuz rahmet sahibi. Biz, Üstadımız Hacı İsa Ruhi Bolay Hazretlerinde ders okurken, 42'li, 43'li senelerden başlayarak muhterem Müslümanlar, sübhai Subyan diye bir lügat kitabı ezberlemiştik. manzum bir lügat kitabı. Onun mukaddimesinde şöyle bir beyt vardı bakınız. Nimetinin sofrası berrü basit, devletinin katrası bahri muhit Nimetinin sofrası arz üzeri, muhtememmiler. Hüvellezî ce'ale lekumul arda zelûlen, fi fî ve külûn <gülüyor> min rizgîh. Allah arzı ayağınızın altına döşedi diyor. O Allah ki kainatı arzı Müslümanlar kadrimizi bilebiliyor muyuz? Bütün varlık ayağımızın altına bize hizmet için döşenmiştir. Ya Geceler ve gündüzler emrimize musakhar rüzgarlar bulutlar ve yağmurlar emrimize musakhar yani bizim için muhterem Müslümanlar bizim için doğup batıyor bu alemlerdeki olan bütün cilveler mimetinin sofrası arz üzeri, yiyiniz istediğiniz kadar sadece şükreden kullar olunuz, devletinin katrası, devletinin katrası Bahri Muhyid, kullara verdiği devletin damlası, okyanuslar kadar geniş olan Rabbi Zülcelal ve Kemal Hazretleri, her şeyi yarattığı kulların insan oğlunun hizmetine vakfetmiştir, müsahhar kılmıştır. Muhterem Müslümanlar, koca sadi Acemistan'ın, İran'ın dev şairi Hakim, Sadi, Şirazi Gülistan'ın da öyle diyor Ebru badu mehu hurşidu felet derkarent Tatünani bekefariyü beğaflet ne huri Heme ez behritü sergeçtevi ferman berdar Şartı insaf ne bahşet gitü ferman ne beri Bak diyor, bak diyor mümin kardeşim ben de Kapı Camii'nin cemaatine diyorum. Olduğu gibi sizlere sesleniyorum. Bakınız şu kainata. Ebru, Badu hurşidü felet, derkârent. Bulutlar, rüzgarlar, güneşler, aylar devamlı olarak hizmet görüyorlar. Ta'tunâni bekefâriyü begaflet nehûriyü ta ki sen bir rız kazanıp da Saliha, asil ailen ve pırıl pırıl evlatlarınla, nur yuma yavrularınla, sofrada huzurla bir ekmek yiyesin diye. Sadi'nin tarifi böyle, ifadesi böyle. Sofraya oturuyorsun muhterem Müslümanlar. Kapını çalan yok. İffetine el atan yok. Kasanı parçalayıp seni mahrum eden yoksa eğer. Değil mi muhterem Müslümanlar? ...düşünmeye davet ediyorum. Cezayir'deki çilekeş insanlar... ...Bosna Hersek'te tavanları yıkılmış... ...duvarları üzerlerine göçmüş inleyen kişiler... ...Çeçenistan'da her an bir Rus bombasının... ...tavanına düşmesinden korkan mücahitler ve mümin kardeşlerimiz... ...kanayan yara Keşmir... ...birbirini öldüren Afganistan... Moro'daki Müslüman kardeşlerimiz ve eda, ve Geçenlerde liderleri Geldi burada görüştük muhterem Müslümanlar Evet şimdi Memleketimizde ya, Cennet vatan Muhterem Müslümanlar Cennet vatan Dört mevsimin icra edildiği Baharı ayrı bir güzellik Güzün de başka bir renk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 Aile saadeti veren Sıhhat ve afiyetle yüzünü güldüren Elinden tutan Mevla'yın nimetlerini Düşün mümin kardeşim öyle olunca, öyle olunca Şartı insaf ne bahşet ki ne beri insaf şartı değildir ki Rabbinin emirlerini duymayasın Ve ona karşı isyan edesin Mevla'na karşı gidesin Ve nimetlerine şükretmeyesin Ağır bir şey muhterem Müslümanlar Onun için Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretlerinin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 Hemen yakını komşuna ve akrabasına ileriye doğru merkezden muhit’e doğru geçiniz. Etrafından gördüğü nimet karşılığı teşekkür eden bir mümin olmak. Asağını eline veri verse, yolun bir kenarından o bir tarafına geçiri verse, ayakkabını çeviri verse. Dahasını söyleyeyim muhterem Müslümanlar: La tahkaran ne min al marufi şeyan, walu antelqa bi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 sen hep böyle diyorsun. E, bu adamlar Müslüman düşmanı. Mümin, Müslüman, Ehli Kur'an, Ehli İlim, Ehli tarik, efendim Ehli Velayet, Ehlullah. Böyle bu kelimeleri bir belakasından çoğaltınız, sayınız muhterem müminler. Müslüman mı? Başını sola çeviriyor. Ya muhterem Müslümanlar, içim karıştı diyor. Bu topraklar, bu topraklar milyarla şehidin yattığı toprak muhterem Müslümanlar. Ben size bir latife de söyleyeyim de mazu yumuşamış olsun muhterem Müslümanlar. Seneler evvel müftiliğim devresi, 66'lı 67'li seneler bana geldiler. Konya'mızın uzak mahallelerinden dirinde çeşme şadırvanı yaptırmışlar. Alnına bir yazı istiyoruz hocam dediler. Alnına bir yazı istiyoruz hocam dediler. Burası beş yol ayırdı, yolcular gelip, yüreği yanık insanlar buradan su içecekler. Hem suyu içsinler, hem bu yazıyı okusunlar, serinleyip gitsinler. Muhterem o gün geceyi diri geçirdim, uyku yok. Acaba şu ibareyi mi versem, bu şiiri mi versem, şu ayet maalimi versem, bu hadis-i şerifin manasını mı versem, o gece ayakta geçti. Kütüphanideki kitapların birçoğu indi, kalktı, yerine kondu falan. Nihayet şöyle bir dört mısrağı Ali Ulvi kurucu ağabeyimizin Gümüştül ve Alevler kitabından aldım ve yazdım. O zamanki neşemin gereği muhterem Müslümanlar. Biraz da gençlik tabii fark ediyor muhterem Münihler. Onun için gençler... Gençlik nimetine şükrediniz ki ihtiyarlamayasınız. Tamam mı? Ertenim han sen kable hamsin. Resulullah beş şeyden evvel beş şeyin kıymetini biliniz diyor. Müslümanlar, araya bu hadis-i şerifi de koyu vereyim bakınız kısaca. Uzatmadan, tafsile geçmeden beke kable haramik. İhtiyarlamazdan evvel gençliğinizin kıymetini bilin. Sıhatek kable sakamik. Hasta olmazdan evvel sıhhatli günlerinizin, ömürlerinizin kıymetini bilin. Ve ginake kable fakrik, fakir olmazdan evvel servetinizin kıymetini bilin. Meşgul olmazdan evvel boş vakitlerinizin kıymetini bilin ve hayateke kable mevtik, ölmezden evvel hayatınızın, ömrünüzün kıymetini bilin. Ben hulasa ediyorum. Gençliğinizin kıymetini bilin. Sıhhatli günlerinizin kıymetini bilin. Servetli günlerinizin kıymetini bilin. Boş vakitlerinizi Allah aşkıyla değerlendirin. Bir de ölüm mutlaka gelecektir. Safra kesende taş var. Kalbin biraz büyümüş. Damarında biraz tıkanıklık var. Ve hâkedâ ve hâkedâ Ne demek bu? Ey kulum! Artık ihtiyarlığa doğru yavaş yavaş yönelmiş durumdasın. Ölümü hatırla ve o müthiş güne hazır ol. Müslümanlar! Az evvel de söyledim ya, gülerek ölmeye hazır mıyız? İnşaallahü teala. İman ve aşk birleşti mi, bütün zorları kolaylaştırır. Muhterem Müslümanlar, evet, Cenab-ı Hak Celle Hazretlerinden niyaz ediyoruz muhterem müminler. Bizi akıbet itibariyle çok hayırlı neşelere iletsin ve dualarımızı bu yönde kabul buyursun inşaallahü teala. Muhterem müminler...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 Şükran borcumuzdur. Bir de etrafımızdaki kardeşlerimize daima teşekkür edeceğiz ki onlardan bize gelen dualar bizi arşa kadar yaşartacak inşallah Teala Bir de muhterem Müslümanlar ve tehatuzu nimeti Allah Teala şükrun lehu Subhanahu ve Allah'ın verdiği nimeti devamlı olarak dile getirmek. Muhterem ünliler, hadis-i şerif böyle devam ediyor. Ve tahaddüsü binimeti Allah'ı Teala, Allah'ın verdiği nimeti devamlı olarak dile getirmek. Yokluk bizi yoktan var ettiden başlamak suretiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem misali burada. O birini hatırlayacağım inşallah Teala, dalgınlık oldu. Muhterem Cenab-ı Hak Celle ve Ala hazretlerinin nimetini tahaddüsle, güzel tabirlerle Överek Rabbisini söylemek Cenab-ı bizden istediği şeydir. Yoksa nimeti örter de her seferinde halinden şikayet ederse mümine yakışmayan bir haldir ve haslettir. Bundan azami derecede sakınacağız ve çekineceğiz Teala. Peygamber Efendimiz'in şöyle bir misalini arz ediyorum bakınız. Cenabı ı Ata bin Rabah Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin halini soruyor Ayşe validemize. Ey müminlerin annesi, sen Peygamber Efendimiz'in en yakınısın. Resulullah'ın acip hallerinden birini söyle ki o günleri gözyaşıyla tekrar bir defa daha yaşayalım diyor. Muhterem Müslümanlar, Ayşe validemizin gözünden yaşlar dökülüyor ve buyuruyorlar ki Resulullah'ın hangi hali acib değildi? Ya. Hayatının her safası mucize olan büyük insan. Hayatının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 bize ağlar göz lazım aşk eri öyle diyor her seferinde mesnevi okuyorum şeşmi giryan bayedetçün tıflı hurt kem hur an nan raki nan abidu diyor ey mümin Rabbine gerçek manada şükreden uyanık bir kul olmak için sağ çocuk gibi ağlar göz lazım diyor muhtemel müslümanlar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 çünkü sivrisineğin başı kadar gözyaşı bir ömürlük hata ve günaha kefarettir diyor Fahri Kainat Ve aşk öyle diyor. Kemhur an nan raki nan abudu bürd. O dünya nimetlerini azye manevi şerefini aldı götürdü diyor. Mevlana'mızın sözü. O dünya nimetlerini az ye manevi şerefini aldı götürdü diyor. Hangi meclise varsanız mark hesabı dolar hesabı. Mark piyasası nerede doların fiyatı nerede? Daha çok kazanacak. Daha çok toplayacak. Daha çok serbest sahibi olacak. Daha çok daha ileriye gidince tabi gazeteler rantiyeciler filan diyorlar ya hortum atıp da devlet hazinesini ve Müslümanların kanunu emenlere kadar varıyor mavzu muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hak muhafaza bulsun Yani illa da da Mevlana'mız Mevlana'mız koca aşk eri öyle diyor. Dünya nimetinin aşkını ve sevgisini biraz azalt diyor ya. Hani ecdadımız ne demişti? Mide tehi ten dürüst Kese tehi din dürüst. Evet. Pek de çabukça hatırlayamadım. Mide tehi ten dürüst. Eğer mide boş perhize riayet edersen ten afiyette diyor. Muhterem Müslümanlar. Ten afiyette. Yani perhizi bilirsen, abur cubur yemezsen. Çünkü el mide beytüddâ vel, -vel perhizü resüt deva, vel himmetü resüt deva. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar. Mide bütün perişanlık ve kargaşanın odasıdır. Kalp çalışmıyor mideden. Damar sertliği var mideden. Tansiyon yüksekliği var mideden. İrade iradede bir zaaf var mideden. Vahkade ve hakaza. El mide tu beytud Evet, vel himyetu reisü'd-dava. Perhiz-i riayet bütün devaların başıdır. Onun için mide tehi tendürüs. Mide boşsa eğer ten dürüst, vücut saat ve afiyette. Eğer kese boşsa, yani Cenab-ı Hak bir kulun rızgını yetecek kadar veriyorsa, Müslüman bunu unutmayacaksın. Büyüklerimiz, ecdadımız, asırlar boyu tecrübeden sonra söylemişler. Kese boş olursa din dürüst. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, Allah'ın Resulü ile buyuruyorlar, Allahümmec'al rızka Ali Muhammed'in Ali Muhammed'in rızkını Yetecek kadar ver ya Rabbi Yetecek kadar ver ya Rabbi Cenab-ı Hak Celle ve Aleyhi Hazretleri Hayırlısından ve halalından Yetecek kadar versin Muhterem Müslümanlar Bazı evlerde levha olarak yazmışlar Ben de aklım erdiğinden beri Öyle dua ediyorum Bakınız Ya Rab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 Göz yaşını tıkayan dünya düşkünlüğüdür ve şakavet alametidir. Bakın bu sözü gönül sahifelerinize kaydedin. Göz yaşını tıkayan, kalbi taşlaştıran dünya hırsı tuğlu emel ve Allah korusun çok yeme gibi dünya nimetlerine aşırı düşkünlüktür. Eğer göz yaşarmıyorsa şakavet alamet. Peygamber Efendimiz... Erba'un mineşşaka buyuruyorlar. Dört şey şakavet alametidir. Cumudül ayn ve kasvetül kalb vel hirsu aleldünyâ ve tuğlül emal. Dört şey şakavet alametidir. Müslümanlar evvela söyleyen korkmalı, ürpermeli. Sonra da bütün cemaatim olarak siz kardeşlerime...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 Bu yol ker bırakmaz. Onun için her şeyi İslami ve Kur'ani ve imani ölçülere göre yapacaksınız. Yeri geldiği zaman çığlığı basacak rikkat-i kalbiyeye yeri geldiği zaman elbette Allah'ın rahmetiyle neşelenmek hakkınızdır. Yoksa muhterem Müslümanlar eğer bir nesil muhterem müminler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 onun kederi benim kederim onun neşesi benim neşem olsun diye Konya'da bile her gün falan falanı öldürdü falan falanı katletti haberleri Konya gazetelerine bakınız mı? hani Konya gibi Türkiye istiyoruz diyoruz esefle söyleyelim ki muhterem Müslümanlar gerçek bu şikayet ediyor şikayet ediyor yaktılar yıktılar öldürdüler diye şikayet ediyor sen imanın yolunu kesen, sen İslam şelale ve çağlayanların önünü tıkayan, sen aşkla dolu bir neslin yetişmesinde elinden gelen bütün kötülüğü geri koymayan adamsın. Sen bırak da böyle şaşkın bir nesilden biz şikayet edelim. Biz ya muhterem sumalar, 48 senedir kürsüdeyim. Ve gençliğe tavsiyem bu. Gül gibi, konca gibi, melek gibi olunuz ey gençler. Kötülükten sakınınız, merhametle dolunuz, şakavete buğz ediniz, adaletten yana büyünüz diye söylüyoruz. Bizim hakkımız şikayet. Yoksa, seni zalim seni. Ya muhterem emirler, ya ya. Biz evliya yetişsin diyoruz o eşkıya yetiştireceğim diyor öyleyse senin şikayete hakkın yok ki evet tıkama ümmeti Muhammed'in yolunu bırakmam ne evladını aşk numunesi sevgi örneği olarak yetişsin Allah subhanahu ve teala hazretleri muhterem müslümanlar insanı mükerrem yaratmıştır insanı muhterem yaratmıştır İnsanı şerefli yaratmıştır. İnsanı nazlı mahluk olarak yaratmıştır. Hatta muhterem müminler tabii ezanımızda okunuyor. Bütün kainatı insan için Kapı Camii'nin muhterem cemaati bütün kainatı insan için insanı da zatı için yaratmıştır Mevla. Zatı için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 Bilali Habeşi de imsak, gece ezanını okurlardı. Şimdi Haram-ı Şerifeyinde, Mescid-i gene Şerife iki ezan devam ediyor biliyorsunuz. Teheccüt ezanı ve sabah namazı ezanı muhteremimler. Teheccüt ezanını okuyor Cenabı Bilal Habeşi. Hücre-i Saadet'in önüne kadar geliyor. O gün sevki ilahi olacak Allahu alem. Esselamu aleyküm ya Resulallah. İzin var mı girebilir miyim ya Resulallah?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 Vekat Allahu ve Geçmiş ve geleceğiniz ne varsa yok ya. Olsa bile sure-i de Kur'an ayetiyle "Rabbin peşin affetti Muhammed"in buyuruyor. Sen ne mi ağlıyorsun? Siz de mi ağlıyorsunuz ya Resulullah? <gülüyor> Muhterem şumalar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mütebessim bir vecih Güneş gibi, ay gibi bir nur. Evet. Pırıl pırıl bir neşeyle bilal Habeşiye. Ya Bilal, Efelâ ekûnü abden şekûrâ. Efelâ ekûnü abden şekûrâ. Şükreden bir kul olmayayım mı ya Bilal? Böyle buyuruyorlar. Müslümanlar, unutmayacağız değil mi? Peygamber Efendimiz gibi bütün nimetlere, gözyaşları ve şükürle mukabele eden, Seçkin ve mümtaz bir kul şerefli bir insan olarak Rabbimize dönmenin gayret içerisinde olacağız. Resulullah böyle buyuruyorlar. Efe la ekunu abden şekura. Çok çok Rabbine şükreden bir kul olmayayım mı ya Bilal? Yoktan beni var etti. Varlığından haberdar etti. Yetimken beni gül gibi büyüttü. Bana Cibril'i gönderdiği vahyini Kur'an'ını indirdi beni imamul ül Enbiya Hatem-ül Rusul kıldı bütün Enbiya'nın mühri olarak bana ahir zaman peygamber olma şerefini bahşetti ve hakeza ve hakeza ve hakeza ve emma bi nimet Rabbike fahaddis fehvasınca sonunda ve kat enzeli Allahü aleyye fihadihilleyle İnne fi ve l l l -l Bu gece bana Cibril ile bu ayeti kerimeyi de gönderdi ve inzal buyurdu. İnne fi halqi semavati arzu ve l l l -l Ben şükür Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı? Muhterem Müslümanlar, biri büyüklerden birine fakirliğinden şikayet ediyor. Şahrani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 Elin tutuyor mu? istediğini tutuyor efendim. E bin altın daha versem elini, muhsihatini verir misin? Hayır efendim. Ayağın seni istediğin yere götürüyor mu? E götürüyor efendim. Elhamdülillah ayağımda tutuyor diyor. E bin altın versem ayağın kötülüğüm olsa razı mısın? Hayır efendim diyor. Bakın muhterem Müslümanlar ilim ve eser olarak söylüyorum. O büyük zat diyor ki mümin kardeşim Allah'tan korkmalıyız. Bakın şu anda siz 5000 bin altın sahibisiniz, hiçbir şeyim yok diyorsunuz diyor. Gören göz, konuşan dil, duyan kulak, tutan el, istediğimiz yere götüren ayak ve ondan sonra imanla dolu bir kalp, Rabbisine müteveccih bir ruh, Cenab-ı Hak bahçesi ise büyük nimetlerin içerisindeyiz muhterem Müslümanlar. Öyle olunca ben burada birçoktan notlarım vardı fakat... Tabi ki Muhammed Buyurun aşk ile kelime-i şehadet <gülüyor> Eşhedü en la ilahe illallah Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü Kelime-i tayyibe-i münciye -i çene kapamak nasibi mukadder ile Hakkı hak bilip hakka itibak Batılı batıl bilip batıldan içtinab eyleyen zümreyi salihine mevla cümlemizi ilhak eyleye Şeriatı Garay Ahmadiye Muhammediye temsük ve itiballlarımızı yem ve müfeyyama müzda ve bütün mümin kardeşlerimizde birlikte bizlere cennet ve cemaliyle iltifat ve ikram ile. Subhanallah bika rabbi ma yasufun ve salamna la al musallin ve alhamdulillahi Rabbi alaamin alfateh.